Meddi Lazım Tanımı Harfi medden sonra sebebi medden sükünü lazım gelirse o zaman meddi lazım olur. Peki sükünü lazım ne demektir? Kur'an-ı Kerim'i okurken ister duralım veya isterse okumaya devam edelim her iki durumda da var olan sükuna sükünü lazım diyoruz. Örneklere geçmeden önce bu tanımı biraz irdeleyelim arkadaşlar. Demek ki meddi lazım olurken bir harfimet olacak. Yani uzatma harflerinden vav, ya ve eliften birinin gelmiş olması gerekiyor. İkincisi ise hemen bu harfimetden sonra sebebimetden sükünü lazım dediğimiz cezzi'ni bir harf gelir ve arka arkaya bulunurlarsa bu durumda meddi lazım olmuş olur. Örneklerimize bakalım. Ekranda üç tane örneğimiz var. İkisi hurufu mukattaadan birisi açık bir kelime. İlk örneğimiz Elif, lam Mim. Arkadaşlar Elif, lam Mim'i biz okurken ok işaretinin devamına bakın. Ağzımızdan çıkan şekli yazacak olsak işte böyle yazıyoruz şimdi ok işaretiyle gösterdiğimiz yöne doğru bir bakalım lam derken orada takdir edilmiş bir elif var harfi medden elif gelmiş harfi medden hemen sonra sebebi medden sükünü lazım gelmiş cezimli bir harf gelmiş mim harfi görüyorsunuz Dolayısıyla bu takdirde burası meddi lazım olmuş olur hemen elif lan derken yine orada harfi medden ye harfi gelmiş. Kırmızı renkte yazmışız görüyorsunuz. Kırmızı renkte yazılan harfi medden hemen sonra sebebi medden sükünü lazım gelmiş. Yine cezimli bir mim görüyorsunuz. Dolayısıyla burası da lazım olmuş oluyor. İkinci örneğimiz yasin derken ya da meddi tabi var ama C si derken hemen orada, orada da kırmızı renkte yazılmış dikkatinizi çekmiş olmalı. Harfi medden Y harfi gelmiş. Harfi medden gelen bu Y harfinden hemen sonra sebebi medden Sükuni lazım gelmiş. Yani cezzini bir nun harfi gelmiş. Dolayısıyla burası da medli lazım olmuş oluyor. al-ane kelimesine geçecek olursak, burada yine harfi medden A kırmızı renkte yazılmış görüyorsunuz o, takdir edilmiş bir elif var harf-i medden bir elif gelmiş harf-i medden hemen sonra cezzinli bir lam harfi gelmiş biz buna sükünü lazım diyoruz harf-i medden hemen sonra sebebi medden sükünü lazım geldiği için de meddi lazım olmuş oluyor arkadaşlar bizler meddi lazımı dört başlık altında inceleyeceğiz bu dört başlığı ifade ederken öncelikle şunu hemen belirtelim Medd lazım bir kelimede meydana gelir iki harfte meydana gelir kelimede ve harfte meydana gelip şeddeli olursa musakkale diyoruz kelimede ve harfte meydana gelip cezzimli olursa ona da muhafife diyoruz Arkadaşlar şimdi örneklerimizi görelim. İlk örneğimiz velal dalin örneği. Şimdi dikkat edelim. Parantez içerisinde olan bölüm Kur'an-ı Kerim'de yazıldığı şekliyle. Orada dikkat ederseniz harfe med'den kırmızı olarak yazmışız. Elif gelmiş. Ha harfe med olmuş. Tamam. Harfe med'den hemen sonra şeddeli olarak lam harfi gelmiş. Mavi renkte yazmış olduğumuz altını çizmişiz, fark ediyorsunuz. Demek ki harfi medden sonra sebebi medden sükünü lazım gelirse meddi lazım olur. Bu kelimede ceryan ettiği için meddi lazım kelimeyi musakkal ediyoruz. Şimdi ok işaretiyle gösterdiğimiz yöne bakalım. Aslında ağzımızdan çıkan bu kelimeyi yazmış olsak Bakın nasıl yazılıyor. Örneğe bakalım şimdi ok işaretini göstermişiz. Böyle da derken orada da yani harfimetten elif gelmiş. Kırmızı renkte altını çift çizgiyle çizmişiz. Harfimetten hemen sonra cezdinli bir lam gelmiş. Görüyorsunuz mavi renkte. Ancak bu lamdan iki tane arka arkaya geldiği için... Biz bu iki defa arka arkaya gelen bu harfleri tek olarak yazar, başına da şekle harfi konur, böyle açık bir şekilde yaz, yazmayız. Dolayısıyla harfi medden sonra sebebi medden sükünü lazım geldiği için ve bu da kelimede meydana geldiği için meddi lazım kelimeyi musakkale olur. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu arkadaşlar. Harfimet olacak ama harfimetten sonra şeddeli bir harf gelecek. Biz o şeddeli bir harfin yani şeddeli olarak gelen o lam harfinin açık bir şekilde ok işaretinin devamında sizler daha rahat göresiniz diye yazmış bulunuyoruz. İşte harfimet olup medden sükünü lazım gelirse ve bu da kelimede meydana gelirse medde lazım kelimeyi i musakkale olur. Dört elif miktarı okumak vaciptir. Okuyalım. Venevalin İkinci örneğimize gelince arkadaşlar, burada parantez içinde yazılı olan elhaak kelimesi Kur'an-ı Kerim'de yazılı olduğu hali görüyorsunuz. Dikkat edelim burada harfimetten kırmızı renkte yazıp altını çift çizgiyle işaretlediğimiz elif gelmiş Harfimetten medden elif gelmiş Harfimetten medden hemen sonra şeddeli bir harf geldiği için ve bu da kelimede cereyan ettiği için medde lazım kelime musakkale olur biz bu şeddeli harfini rahat bir şekilde göresiniz diye ok işaretinin yönünde gösterdik İmla kuralları gereğince... ...Arapça'da... ...arka arkaya... ...iki harften gelirse... ...biri sakin diğeri harekeli olarak... ...bu iki harf... ...tek harf olarak yazılır... ...yani bu iki harf birbirine idgam edilir... ...ama bunun iki harf olduğunu... ...ifade etmek için de... ...başına şedde kuruz... ...tekrar tanımını yapalım... ...harfim medden sonra... sebebi medden ...sükünü lazım gelirse... Medli lazım olur. Bu kelime de ceyan ettiği zaman metddi lazım kelimeyi musakkale olur. Dört Elif miktarı çekmek vaciptir okuyalım. El <Sessizlik> <Sessizlik> İkinci bölüme geçelim Medddi lazım kelimeyi muhafefe. Bu bölümde de harfimet ve sebebi med. Yine aynı kelimede cereyan ediyor. Ne var ki burada harfi medden sonra gelen sükun A şıkkında olduğu gibi şeddeli değil de cezimli olarak gelmiştir. Bir kez daha diyelim. Harfi medden sonra sebebi medden cezimli bir harf gelmiş ve de aynı de bulunmuş oluyor. Bu durumda buradaki tecvidin adı meddi lazım kelimeyi i olmuş oluyor örneğe bakalım örnekte harfi medden elif var a derken kırmızı olarak yazmışız görüyorsunuz yukarı doğru tırnak şeklinde bu gizli bir elif takdir edilmiş bir elif harfi medden elif gelmiş harfi medden hemen sonra cezimli bir harf gelmiş ne harfi o mavi olarak yazmışız Görüyorsunuz, Lam harfi. Ama hemen sizlere sorayım. Bu lam harfinden iki tane mi var, bir tane mi var? Bir tane var. Şayet bu lam harfinden iki tane olmuş olsaydı, ilk örneğimizdeki gibi meddilazım, lazım kelimeyi musakkale, yani şeddeli olduğu için kelimeyi musakkale olmuş olacaktı. Ama buradaki sakin olan lam harfinden, bir tane olduğu için ve kelimede de ceryan ettiği için mecbul lazım kelimeyi muhafife olmuş oluyor. Bu da zaten Kur'an-ı Kerim'de sadece Yunus suresinin 59 ve 91. ayeti kelimelerinde geçmekte. Okuyalım bunu dört elif miktarı. Arkadaşlar buraya kadar anlatmış olduğumuz tecviler kelimede cereyan ediyordu. Kelimede meydana geliyordu. Şimdi medli lazımın harfte meydana gelen şeklini göreceğiz. İlk olarak medli lazım harfi musakkale. Şimdi hemen örneğe bakalım arkadaşlar. Birinci örneğimiz elif lam mim. Şimdi burada ok işaretinin devamına bakalım. Lam derken arkadaşlar lam harfi meden elif gelmiş harfimetten kırmızı olarak yazmışız. Harfimetten hemen sonra cezimli bir harf gelmiş mi arkadaşlar? Görüyorsunuz. cezimli olarak mim harfi gelmiş. Peki bu mim harfinden arka arkaya iki tane mi gelmiş? Bir tane mi gelmiş? İki tane geldiğini rahatlıkla görüyoruz. Birincisi sakin cezimli, ikincisi ise harekeli. Bu takdirde İmla kuralları gereğince bu iki mim birbirine idgam edilir yani katılır ama bunun iki mim olduğunu göstermek için de başına şedde getiririz. Nitekim ikinci ok işaretinin devamında elif la derken öncekinde mavi renkte yazmıştık bakın burada ise la mi derken burada şeddeli olarak gelen mimi görüyorsunuz. Bu durum yukarıdaki medde lazım kelimeyi musakkaleye anlatırken aynı şey orada da söz konusuydu ama orada kelimede meydana geliyordu. Burada ise harfte meydana geliyor. Yani bu olay bir harf üzerinde cereyan ediyor. Dolayısıyla elif la mimi açık bir şekilde yazdığımız zaman yani ağzımızdan çıkan bu elif, la, mimi açık olarak yazınız dediğimiz zaman ekranda yazılı olan şekli siz de yazmış olacaksınız. Dolayısıyla bir kez daha ifade edelim. Harfi medden sonra sebebi medden sükünü lazım gelirse meddi lazım olur. Ancak bu sükünü lazım dediğimiz iki harf arka arkaya gelen iki harfse, bunlar birbirine katılır. Bu iki harfin tek bir harf olduğunu anlatmak için de başına şeddi işareti koruz. Bütün bunlar bir harfte meydana geldiği için de medli lazım harfi müsakkale olmuş oluyor. Okuyalım şimdi. Enifle la... dört elif miktarı olarak çekmiş olduk. Son başlığımız meddi lazım harfi muhafife. Arkadaşlar, burada da harfi medden sonra sebebi medden sükünü lazım gelirse meddi lazım olmuş olur. Ancak, buraya dikkat edelim. Örneklere bakıyoruz. Yasin örneğimiz var. Kaf örneğimiz var. Sat örneğimiz var. Biliyorsunuz bunlar Kur'an-ı Kerim'deki bazı sureler başlarken bu harflerle başlamış oluyor. Şimdi örneklerimize bakalım. Yasin derken ok işaretinin devamında aslında Yasin'in açık bir şekilde yazılı halini görüyorsunuz. Ya da meddi tabi var. Harfi med olmuş, sebebi medden bir şey bulunmadığı için Orası meddi tabi olmuş. Bir elif miktarı çekmek vacip. Ama sin derken hemen ondan sonra harfi medden ya harfi gelmiş. Harfi medden hemen sonra sebebi medden sükünü lazım dediğimiz cezimli bir harf gelmiş. Nun harfi. Hemen gördünüz. Ama bu nun harfinden sadece bir tane olduğu için yani mukhafife diyoruz cezimli bir tane olduğu için de burası meddi lazım harfi muhaffefe olmuş oluyor. Şayet burada iki tane nun olmuş olsaydı o zaman meddi lazım harfi musakkale olmuş olacaktı. Okuyalım. Yensin. 2. örneğimizde kaf örneği. K derken harfi medden elif gelmiş orada. Elif'ten hemen sonra Cezzimli bir harf gelmiş F harfi gelmiş hemen tanımı hatırlayalım harfimet olup medden cezzimli bir harf gelirse biz buna sükünü lazım diyorduk biliyorsunuz o takdirde meddi lazım olur burada F harfinden bir tane geldiği de ve bu harfte cereyan ettiği için meddi lazım harfi muhafife olmuş olur okuyalım dört elif miktarı Of. son örneğimiz saat. Aynen kafta olduğu gibi kırmızı renkle yazılmış olan bölüme bakıyorsunuz orada da harfi medden elif gelmiş sağ derken harfi medden hemen sonra sebebi medden cezimli bir harf gelmiş mi evet dal harfi gelmiş ve bir tane mi gelmiş doğru bir tane gelmiş o takdirde burası da meddi lazım harfi muhaffefe olur. Eğer cezimli olan dal harfinden iki tane gelmiş olsaydı ve bu harfi ceryan etmiş olsaydı o zaman lazım harfi musakkale yani şeddeli harf olduğu için de lazım harfi musakkale olacaktı. Ama burada harfi medden sonra sebebi medden tek bir tane cezimli harf geldiği için, tek bir tane sükünü lazım olduğu için de meddi lazım, harfi mukaffefe olmuş oluyor. Şimdi bütün buraya kadar gördüğümüz olan bu bölümü kısaca özetleyecek olursak, harfi medden sonra, sebebi medden sükünü lazım gelirse, meddi lazım olur. Sükünü lazım dursak da, geçsek de Var olan sükune biz sükünü lazım diyorduk. Meddi lazımı dört elif miktarı çekmek vaciptir. Çünkü bütün kıraat imamlara bu noktada ittifak etmişlerdir. Şimdi örneklerimize geçelim. Bismillahirrahmanirrahim Sıra'dan lezine en'amte aleyhim gayril maghubi aleyhim vela d'allin İkinci örneğimiz ve ma edrake mel haq üçüncü örneğimiz Un en Üçüncü örneğimiz ve qad asayta qablu ve kun temin el mufsidin diğer bir örneğimiz elif lam min başka bir örneğimiz elif lem sad Diğer örneğimiz elif lem ra tilke âyâtul kitâbil hakim Başka bir örneğimiz Basimim Diğer bir örnek Yasin Son örneğimiz Saad Vel Kur'an Zikr Arkadaşlar Okumuş olduğumuz Bu örneklerdeki Yeşil renkte Yazmış olduğumuz bölümler Meddi lazım Olan tecbitler Bir kez daha Örneklere bakalım ve lebbalin kelimesine bakalım. Orada harfi medden elif gelmiş. Elif'ten hemen sonra şeddili bir harf geldiği için, bu da kelimede ceryan ettiği için meddi lazım kelime-i musakkale olur. Okuyalım. ve lebbalin ikinci ayeti kelimede yine burada el haqa derken harf medden elif gelmiş. harf medden hemen sonra... sebeb medden sükünü lazım gelmiş. Şeddeli olduğu için... ...ve kelimede de meydana geldiği için... ...biz buna neddi lazım... ...kelimeyi musakkal ediyoruz. Okuyalım. Mel Diğer örneğimiz... ...te'murunni örneği. Burada da yine harfi medden... ...vav gelmiş... Harfi metten hemen sonra sebebi metten sükünü lazım gelmiş. Aynı harften iki defa geldiği için birbirine idgam edilmiş ve başına da şedde konmuş. Aynı şekilde kelimede cereyan ettiği için de metni lazım kelimeyi i musakkale olmuş oluyor. Okuyalım. Te Diğer bir örneğimiz Yine medd lazım. Kelimenin musakkale olmuş al ane kelimesi. Burada harfi medden sonra sebebiyetten sükünü lazım gelmiş. Ama şeddeli değil, cezimli olduğu için de meddi lazım. Efendim, kelimeyi muhaffefe olmuş. Okuyalım. An ane. Arkadaşlar, bundan sonraki örneklerimiz hurufi mukattaaya ait olan örnekler. İlk olarak elif, lam, mim. Elif, lam derken arka arkaya iki tane mim geldiği için medd-i harfi musakkale çünkü şeddeli olarak geliyor harfte de cereyan ettiği için harfi musakkale. Ama son olarak mim dediğimiz için orada sadece harfi medden yağ gelmiş oluyor yağdan sonra cezimli bir mim diğer adıyla sükünü lazım olduğu için de sadece metni lazım harfi muhafife olmuş oluyor. Okuyalım. Elif la min diğer örneğimiz elif la min, saat. sat. La mi derken bir önceki örnekte olduğu gibi yine şeddeli bir mim gelmiş. Orası Meddi lazım harfi musakkale olmuş ama sonraki bölümdeki saat derken sadece sağ harfi medden elif gelmiş sonda cezimli bir dal harfi gelmiş dolayısıyla bundan bir tane olduğu için meddi lazım harfi muhafife olmuş okuyalım elifle daha sonraki örnekte elif, lam, ra derken orada medde lazım harfi muhafefe var. Çünkü sadece lam diyoruz. E, harfi medden elif sebebi de cezimli min gelmiş oluyor. Açık şekliyle yazmış olsaydık bunu görecektiniz ama yukarıdaki örneklerden bunu hatırlayın. Okuyalım. Elif, lam, ra, Yer örneğimiz da, sin, mim. Ba sadece meddi tabi var. Sin derken burada meddi lazım harfi muhafife var. Da, sin, mim. Arka arkaya iki tane meddi lazım harfi muhaffefe olan harf gelmiş. Yasin derken orada da medd lazım harfi muhafefe var. Okuyalım. Yesin. Son örneğimizde yine burada da medd lazım harfi muhafefe var. Sad. Evet. Böylece bu tecbiti de tamamlamış olduk. Bir kez daha çok kısa olarak tanımlayalım. Harfi medden sonra sebebi medden Sükünü lazım gelirse meddi lazım olur. Ama bu ederse, kelime de cereyan ederse medd lazım kelimeyi musakkale veya mukaffefe olur. Harfi cereyan ederse medd lazım harfi musakkale veya harfi mukaffefe olmuş olur.